Oh yeah. Altyazı Kainat Bugün 9 Ocak Perşembe Yıl 2020 Ay 1 Gün 9 Kasım 63 1441 Hicri Cemaziye Evvel 14 1435 Rumi Aralık 27 Enerji Tasarrufu Haftası Ankara Üniversitesi Dil Tarih Fakültesi 84. Kuruluş dönümü. Günün Sözü Yalnız iyilik yapmak yetmez İyiliği zarafetle de yapmak gerekir Didro Günün şiiri Aşk Ben bütün hüzünleri denemişim Kendimde Canımla besliyorum şu hüznün kuşlarını Bir bir denemişim Bütün kelimeleri Yeni sözler buldum Seni görmeyeli Cemal Süreya. Günün tarihi 104 yıl önce bugün 9 Ocak 1916'da Gelibolu Yarımadası'nda kalan son İngiliz askeri güçleri de ayrılmıştı 56 yıl önce bugünse yani 9 Ocak 1964'te edebiyatçı Halide Edip Adıvar vefat etmişti. 29 yıl önce bugün ise büyük şair Cemal Süreya vefat etmişti. 1931 yılında Tunceli'de doğan, Dersim'de doğan şair Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiştir. Hayatı gibi eserlerinin çoğu aşk ve sevgi üzerine odaklanmıştır. Şiirleriyle kendine has bir akım yaratmıştır. Memuriyetlerle geçen hayatı maddi zorluklar ve sağlık sorunları içinde 59 yaşında sonlanmıştır. Vaktiyle müdavimi olduğu İstanbul Bostancı'daki Hatay Lokantası, Cemal Süreyya'yı anımsatan nesne ve hatıralarla doldur. Büyük Saatli Marif Takvimi you for your search of direction, bless you for the times you feel no love, open your heart to life anyway, in time you'll find love in you. strap. Gadyo Burası 94.9 açıkgadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tomir ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteler. Günaydın. Günaydın. Evet açılışımızı Yoko Ono ve Cat Power'dan Revelation adlı parçayla yaptık. Yani şey diyor bu Charles Edward Daniels'a ait olan sözleri de ve bestesi de şarkıda öfken içinde kutlu olsun yükselen bir enerji var acıların içinde kutlu olsun kutluyorum seni çünkü o da kendini zayıf gösterebilmenin bir yoludur ihtirasın içinde Kutlu olsun, ihtirasın kutlu olsun O da büyük bir kapasitenin Belirtisidir, kıskançlığın içinde Seni kutlarım O da empatinin Bir işaretidir diye giden İlginç bir şarkı Ve kendini Nasıl yok etmekten Kurtarabilirsin üzerine de Sözleri içeren bir şarkı Neden çaldığımıza gelince Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından bakalım şimdi kadınlar Eduardo Galeano çeviren Süleyman Doğru Ungos Tanrıların Kadınları 1939 San Salvador de Bahia Kuzey Amerika'dan antropolog Ruth Landis Brezilya'ya geliyor ırkçılığın olmadığı bir ülkede siyahların hayatını yakından tanımak istiyor Rio de Janeiro'da Başkan Bakan Osvaldo Aranya tarafından kabul ediliyor bakan ona zenci kanıyla kirlenmiş olan Brezilyalı ırkını temizleme niyetlerinden bahsediyor çünkü Hükümete göre ulusal geri kalmışlığın suçlusu zenci kanı. Ruth Rio'dan Baye'ye geçiyor. Eskiden şeker ve köle zengini valilerin tahtının bulunduğu bu şehirde nüfusun büyük bir çoğunluğunu zenciler oluşturuyor ve dinden müziğe, müzikten yemeğe kaydan değen ne varsa hepsi zenci. Ne var ki Baye'deki herkes, ki buna zenciler de dahil, açık renk derinin kalitenin kanıtı olduğuna inanıyor. Aslında herkes değil, Rus, Afrika tapınaklarındaki kadınların zenci olmaktan duydukları gururu keşfediyor. Bu tapınaklarda Afrika'dan gelmiş tanrıları bedenlerinde ağırlayanlar neredeyse her zaman kadın rahibeler. Top mermisi gibi yüz yuvarlak ve göz kamaştırıcı bu kadınlar, gelip kalmanın keyif vereceği evleri andıran iri bedenlerini tanrılara sunuyorlar. Tanrılar onların içlerine giriyor ve orada dans ediyorlar. Halk ele geçirilmiş rahibelerin elinden nefes ve teselli alıyor. Onların ağzından kaderin sesini dinliyor. Bayyan'ın zenci rahibeleri asla koca istemiyor. Erkeği sadece sevgili olarak kabul ediyorlar. Evlilik saygınlık veriyor, kazandırıyor ama özgürlük ve neşeyi yok ediyor. Düğünü, Papazın ya da nikah memurunun önünde resmileştirmek hiçbirini ilgilendirmiyor. Hiçbiri kelepçelenmiş bir eş ya da falancanın hanımı olmak istemiyor. Başları dik, ağır ağır salınan rahibeler, yaratılışın kraliçeleri gibi davranıyorlar. Onlar erkeklerini tanrılara karşı kıskançlık hissetmek gibi benzersiz bir ıstıraba mahkum ediyorlar. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Yayıncılık Evet tarihte bugüne de geçeceğiz şimdi. Öncelikle 1349'da Bazel'de İsviçre'de Yahudi nüfusun kara ölüm diye belirtilen o zamanki büyük salgının, veba salgının, hıyarcıklı veba salgının sebebi olduğuna inanılıyor kimler tarafından. İşte kimler tarafından şeydeki, İsviçre'deki o yaşayan, Yahudi olmayan çoğunluk tarafından da varlıklılar tarafından ve onlar toparlıyorlar ve yakıyorlar Yahudilerin hmm, evet. kara vebaya sebep oldukları için hıyarcıklı vebaya, ölümcül olduğu için. 1916'da da bugün Birinci Dünya Savaşı yani devam ediyor ve Gelibolu, Çanakkale Savaşı'nda da Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferi tescih edilmiş oluyor. Son Müttefik kuvvetler de Yarmud'dan çekip gidiyorlar. Saatli maliyet Takvimi de bugün almış efendim bu tarihi. Evet. Ee, önemli bir şey. Bir de e, gazeteci Metin Göktepe'nin öldürülmesinin yıl dönümü var. 8 Ocak 1996'da. Biz yayına yeni geçtiğimiz sıralardaydı. O sırada gayet net olarak takip ettiğimiz. Yüreğimiz kanayarak takip ettiğimiz olaylardan bir tanesiydi. 8 Ocak 1996'da Ümraniye E-Tipi cezaevinde öldürülen tutuklular Orhan Özen Rıza Boybaş'ın cenaze törenini izlemek için gittiği Köy'de polisler tarafından gözaltına alınmış gazetecilik yaptığı için sadece ve götürüldüğü Eyüp kapalı spor salonunda dövülerek öldürülmüştü. Türkiye tarihinin, yakın tarihinin çok karanlık sayfalarından bir tanesi. Katledilişinin 24. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Esenler'deki Kemer mezarlığında saat 11'de gerçekleştirilen anmaya, Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe'nin yanı sıra Cumartesi insanları Emek Partisi, Emep, Genel Başkanı Selma Gürkan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Doktor Canan Kaftancıoğlu Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş Disk Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Basın İş Başkanı Faruk Eren Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat Sınır Tanımayan Gazeteciler RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu Makine Mühendisleri Odası Başkanı Battal Kılıç, Disk, Cam, Keramik İş Genel Başkanı Biroz Sarıkaş, Emek Partisi üyeleri, Emek Gençliği, Divri Kültür Derneği üyeleri ve çok sayıda gazeteciyle Göktepe'nin ailesi ve pek çok da yurttaş katılıyor. Göktepe'nin mezarına da Evrensel Gazetesi çalışanları, karanfiller bırakırken törene katılanlar, tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın, gazetecilik suç değildir dövizleri taşıyor. Ve Göktepe davasında Türkiye'de ilk kez bir gazeteci cinayetinde faillerin ceza alıp hapis yattığını da hatırlatmış Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bolat. Ve şöyle diyor. Dava sürecinde ciddi bir hukuk mücadelesi verildi diyor. Biyanettin haberinden paylaşalım evet. bunu. Bu dava için neredeyse Türkiye'nin etrafında bir buçuk tur atıldı. Dava sonucunda istediğimiz bir sonuç çıkmasa da ilk kez bir gazeteci cinayetinde bir mahkumiyet yaşandı. Bu da önemli. Her geçen gün gazeteciliğe sahip çıkmak daha da önem kazanıyor. Bugün de basın kuşatma altında her gün gazeteci davaları var. Tüm bu kuşatmaya rağmen gerçeğe sahip çıkan gazeteciler var. Geriye dönüp baktığımızda Metin Göktepe, Uğur Mumcu, Musa Anter, Hrant Dink ve kaybettiğimiz birçok meslektaşımız Gerçeğin önemine ve halkın haber alma hakkında Haber alma hakkına sahip çıkılmasının önemini bize bir kez daha hatırlatıyorlar demiş Sınır tanımayan gazeteciler örgütü Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu da Gazetecilik anlamında geçmişin kara bulutlarıyla birlikte Gazetecilik için verilen mücadelenin de hatırlatılması gerektiğini belirtmiş Ne Türkiye ne de dünya gazeteciler için daha tekin yerler Bugün Metin'in katillerine karşı verilen örnek dayanışmayı hatırlamanın büyük önemi var. Metin bize bu mücadele gerçekliğini hep hatırlatacak diyor. Kaftancıoğlu da Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı. Metin Göktepe gazeteciydi ve Metin Göktepe gazeteciliği var. 24 yıl önce gazeteciliği kendi yapıyordu. Bugün sizler yapıyorsunuz. Metin ve niceleri halka hakikatleri anlattığı için katledildi. Halka hakikatleri anlatmanın bedeli o gün de vardı, bugün de var. Metin katledildikten 24 yıl sonra hep birlikte Metin'i bir kez daha anarken, halka hakikatleri anlatmak için mücadele verirken, hakikat her zaman bir yerden ışıldar ve Metin Göktepe şahsında mücadele eden gazeteciler hakikati karşımıza çıkarmaya devam ediyor diyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti anısı önünde saygıyla eğiliyoruz diyor. Evet basın kartı olmadığı için ilçeye sokulmamıştı Ümraniye'ye. Yüzlerce insanla birlikte gözaltına alınmıştı. Çok e, haşin acı gerçekler aslında. Eyüp kapalı spor salonuna götürülmüş. Burada polis şiddetine maruz kalmış ve dövülerek öldürülmüştü. Hemen arkasından yapılan açıklamayı da bugün gibi gayet net hatırlıyorum. Duvardan düştü diye açıklama gelmişti. Sonradan yani bugün çok net gibi görünüyor ama o zaman tabi büyük bir bulanıklık vardı evet. hiç inandırıcı gelmemişti bir gazetecinin duvardan düşüp ölmesi. ölmesi zaten değilmiş yalanmış açılan dava da neden ise güvenlik gerekçesiyle Aydın'a önce Aydın iline sonra da orada da olmayıp Afyon'a taşınmıştı ve 2000'de tamamlandığında 28 Eylül'de 5 polis memuruna kaçtı, kastı aşan, insan öldürmek ve faili belli olmayacak şekilde insan öldürmek suçlarından verilen 7'şer yıl, 6'şar ay hapis cezasının onanmasıyla bitmişti ama mahkum polislerin cezalarının tamamlanmalarına tamamlanmasına 19 Aralık 2000'de yürürlüğe giren şartlı tahliye ve ceza erteleme yasası da engel olmuş. yeni çıkan bir kanunla sadece bir polis memuru yargıtayın kararı bozmasından sonra 20 ay hapis ve 5 ay kamu hizmetlerinden uzaklaştırma cezası almıştı. Acıklı bir durum değil mi? Evet. Gene de ama söylediği gibi Röbrensel Gazetesi e, şeyinin yayın yönetmeninin yani muazzam uğraşılmasına rağmen ilk kez Türkiye'de bir gazeteci cinayetinde mahkumiyet yaşandı. Yani çok yetersiz de olsa burada bir ilk diyelim bizde. de Evrensel yayın yönetmeni gibi ve haberlere geçelim aslında. Şimdi dünyada savaş rüzgarları esiyor tabii gene İran'ın saldırısına dünyadan dört bir tarafından tepkiler gelmiş. Gelmiş ama son haberlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler'e yolladığı mektupta İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleyman'ın öldürülmesinin meşru müdafaa olduğu ve gerektiği takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nin ve ülkelerin çıkarlarını korumak için gerekli adımlar atacakları bildirildikten sonra... ...Tahrana'da ön koşulsuz müzakere masasına oturabilecekleri çağrısı yapılmış. Ön koşul olmadan masaya oturup barış yapalım diyorlar bir yandan da. Evet, e, peki bu, bunların konuşulması için e, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarifi'ye... ...vize vermemek kararını yorumlayan bir Birleşmiş Milletler yetkisi var mı? Yani 1947'de yapılmış Birleşmiş Milletler'in kuruluş antlaşması... Evet da açıkça Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliği karargahının orada olması dolayısıyla herkese bütün temsilcilerin, ülkelerin, Birleşmiş Milletler üyelerinin e, temsil ve konuşma hakkı verilmesi gerekirken evet. bunu yapmamalarına ne diyorlar? Yok bu haberin içerisinde böyle bir bilgi yok. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta diye yazıyor T24'ün dış haberler servisinin aktardığı haberin içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük elçisi Kelly Craft Ön koşul olmadan İran ile ciddi olarak müzakere yapmaya hazır olduklarını ifade etmiş. Kraft bunu yaparak İran rejiminin gerilimi tırmandırmasını... ...Uluslararası güvenlik ve barışın tehlikeye atılmasını engellemeyi hedeflediklerini de aktarmış. Değişik, ilginç gelişmeler. Evet. Neyse ki yani bir şeyde var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan. Şimdi neyse ki diyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok bütün eyaletlerinde neredeyse sayısız kentte insanlar sokağa çıkıp savaş e, rüzgarlarının durdurulmasını talep etti önemli bir e, tepki vardı. Trump da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da e, Amerika'nın Irak'ta düzenlediği saldırıyla İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından. İlk kez basın açıklaması yapıyor. Bir, bir kere konuşacağım dedi. Halka hitap edeceğim dedi. Erteledi. Sonra her şey yolunda gibi son derece tuhaf bir açıklama daha yaptı. Evet. Ama e, ılımlı bir tonda açıklama yaptığı belirtiliyor. T24'ten görebildiğimiz bir haberde. Saldırıda zarar gören Iraklı ve Amerikalı yok demiş Trump. Acaba e, şöyle bir yorum yapılabilir mi? Nasıl İran kimsenin öl ölmesini istemeyen bir uyarı saldırısında bulunmuş olabilir mi? Çünkü hiç ölen ya da yaralanana ait hiçbir şey gelmedi saldırıdan. Evet. Yani çok ıı, satrancı da icat eden ülkenin torunları oldukları için bir kültürün belki böyle bir hesapta yapmış olabilir. Yani şahsen benim aklıma gelen yorumlardan biri bu. Yani başka hedefleri de daha doğrusu başka mekanları ve başka alanları da hedef alabilirlerdi. Askeri hedefi vuruyorlar ama kimsenin yaralandığı ya da öldüğü haberi gelmiyor. Mesela evet. böyle bir şey gelmiyor. yani. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a kalsaydı geçtiğimiz haftaki, geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarına baksaydık onun. İran'ın o kadim kültürel mirasının da doğrudan hedef alınabileceği kaç kaçtı 52 miydi? 52 56 hedefin, 56 hedefin vurulacağını söylüyordu. Ha el, şey, Trump 52 diyordu evet. evet. Bir zamanlar 1979'da e, Hümayni e, şeyinden sonra iktidara gelmesinden sonra Amerikan Büyükelçiliği'nin e, işgal edilip 52 kişinin e, rehin tutulmasına gönderme yapıyor sembol. Evet. Ama e, yani bir de şeyde e, İran'da da. Kesin olarak bir misillemede verilen cevapta kimsenin öldürülmemesi hesabı da yapılmış olabilir diye insanın aklına geliyordur Bu konuda net hiçbir şey elbette ki söylenemez böyle bir muğlak ortamda ama. Saldırıda zarar gören Iraklı ve Amerikalı yok demiş ama. Bu önemli. Önleyici sistemin zamanında devreye girdiği söylemiş. O ona önleyici sistemin devreye girdiğiyle izah ediyor. Sığınaklara inme vesaire evet. gibi şeyler herhalde. İran'dan gelecek bir saldırıya karşılık vereceklerini yaptırım uygulayabileceklerini belirtiyor. Ayrıca İran'ın doğal düşmanı olarak adlandırdı IŞİD'i ortadan kaldırdıklarını biz kaldırdık diyor. Birlikte çalışmalıyız diye bir mesaj vermiş Trump sözlerini halkıma ve İran liderlerine seslenmek istiyorum diye bitirmiş. Biz iyi bir gelecek istiyoruz. Dünya barışının huzurun sağlandığı bir dünya. Bir düzen istiyoruz Hı -hı. demiş. As askeri üstümüz, üstümüzde asgari zarar oldu. Asgari üstümüzde askeri zarar oldu. Ee, biraz vardı. böyle manzume gibi olmuş. Ka yarı kafiyeli. Tunç kafiye yapmış. Türkçe'de okursak. ...yani Amerika Birleşik Devletleri... ...güçleri her şeye hazır... ...bu da tüm ilgili taraflar ve dünya için... ...olumlu bir şey demiş. Önleyici sistemimiz... ...başarılı bir şekilde devreye girdi. Bugün NATO'ya başvuracağım... ...ve Orta Doğu'ya daha çok dahil... ...olmasını isteyeceğim diye... Eleş. Ee, ...daha önceden eleştirdiği... Evet, ...NATO'yu şimdi birdenbire... ...yani Trump'ın ne... ...dediğini anlamak mümkün değil. Ayrıca... Çok ilginç bir açıklama daha var. Pek üzerinde durulmuyor. Gazetelerde şöyle bir baktım. Biz artık dünya genelinde petrolün bir numaralı üreticisi olduk diye övünmüş. Yani bu dünyanın sonunu getirecek fosil yakıtlardan bahsediyoruz. Onunla övünüyor. Biz bağımsızız. Orta Doğu petrolüne ihtiyacımız yok. Amerikan askerleri hiç görülmediği kadar güçlü. Bizim füzelerimiz büyük, tam isabetli ve güçlü. Bu silahlarımızın olması onları kullanmak zorunda olduğumuz anlamına gelmiyor. Caydırıcı güç demiş. IŞİD'i ve El-Bağdadi'yi ortadan kaldırmıştık. Bu tam bir canavardı. IŞİD halifeliğini oluşturmaya çalışıyordu ama başaramadı. Binlerce IŞİD'li terörist yakalandı ve hepsi benim yönetimim altında gerçekleşti. IŞİD İran'ın doğal düşmanı bu konuda birlikte çalışmamız gerekiyor demiş. Amerika Birleşik Devletleri merkezi CNN televizyonda geçtiğimiz Aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı bir haberde yönetimin NATO bütçesindeki payını yüzde yirmi iki nokta birden yüzde on altıya düşürmek istediğini aktarmıştı. Bütçeyi de azaltıyorlar ama bir yandan da NATO'yu savaşa sürmeye çalışıyorlar. Evet yani bütün yükünü biz çekiyoruz olmaz demişti zaten o NATO'ya onun için kızıyordu biraz. Anlaşıldı ben anlayamıyorum. Hecklenmiş gibi olduğuna dair çeşitli yorumlar duydum. Dün, e, Donald Trump'ın yaptığı son açıklamasından sonra da Ne olduğuna dair eklenmek Hacklenmek Hack, ha. hack. <gülüyor> İnsanlar da hacklenebilir belki de Öyle düşünelim e Zaten o hacklenmiş bir insan değil mi Seçimin başından itibaren Seçimin başındaki evet. şeylerden bahsediyorsunuz evet. ee, Analitik, Analityka Cambridge Analytica Cambridge Analytica evet. ve Rusya'nın etkisi Merton. İlginç Evet. Yani dünyada barış istiyormuş. Bunu da öğrendik. Avrupa'dan da İran'a şiddete son ver çağrısı gelmişti OÇ Velet Türkçenin açıklamasına göre. Yani Almanya, Fransa ve İngiltere İran'ı kınamışlar. Niye vuruyorsun diye. Ama şeyi kınamadılar, değil mi? Kim efendim? İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine meselesini ve Iraklı bir komutanın da aynı zamanda öldürülmesinde Amerikan drone denilen silah, evet. silahlı insansız hava araçları öldürülmesini kınadıklarını hatırlamıyorum. Kınadıklarını hatırlamıyor yani Kasım Süleyman'ın niye üzülenen daha fazlası aslında Kasım Süleyman'ın cenazesine katılıp oradaki e, karmaşada hayatını kaybeden insanlara karşı hissediyorum ben. Yani orada milyon hiç insan vardı. Evet, tamamen evet, izdiham sırasında onun onunla ilgili de bir şey Herhangi yok. bir şey, kimse bir açıklama yapmıyor ya, konuyla alakalı. Ya, Eldinin evet, çok... üzerinde insan hayatını kaybetti orada. Yani son sayı yanılmıyorsam 56. Yani asker olduğunuz zaman ölümü göz olarak hareket edersiniz de cenaze taz taziyesine gittiğiniz zaman, cenaze törenine gittiğiniz zaman bu ölümü göz olarak gitmezsiniz. Bu insanlar oradaki bu e bu cenazede ölmeleri gerçekten trajik ve üz üzücü verici. Evet, ne Trump bu konuda bir açıklama yapmış ne Amerika Birleşik Devletleri'nden ne de Avrupa'dan ve bu İran'a şiddete son ver çağrısında bulunan Avrupa Birliği 28 üyeli bir topluluk medeniyetin timsali e, öyle bir şey söylememiş ayrıca da Al Almanya, Fransa ve Britanya yani en önemli dünyanın ve Avrupa'nın en önemli ülkeleri arasında geçen üçü İranı kınamışlar, ee, yani Amerika Birleşik Devletleri üstlerine askeri üsse balistik füzelerle düzenlediği saldırıya sert tepki göstermişler. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Leyen ya da İran'ın saldırısını bölgede şiddetin tırmanmasına yol açabilir diye uyarda bulunmuş. Diyaloga yer açmak için silahların kullanılmasına artık son verilmeli demiş. Dış ilişkiler ve güvenlik politikaları yüksek temsilcisi Josep Borel de konuyla ilgili gerilimin tırmanmasının başka bir örneği demiş İran saldırısı. Oysa benim hatırladığım kadarıyla 7 seneden beri Obama ile başlayan şeyle de çok artan... Donald Trump'la Trump e, saldırılara ilk defa bütün tahriklere ve saldırılara ilk defa cevap verdi e, İran. İran. Ama bundan pek e, bahsedilmiyor. Yani birkaç kez Amerika Birleşik Devletleri'nin durumunu düşürmüş olsa da e, bu tip bir saldırı ilk defa yaptı. Evet. evet bu arada bir haber daha var. Bağdat'ta Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiği yakında patlama sesleri duyulmuş. Evet efendim can kaybı olmadığı belirtilmiş raporundan yapılan açıklamada eee uluslararası hukuk ayaklar altına alınmış durumda nasıl tamir edeceği ben mesela Birleşmiş Milletler toplantısının Güvenlik Konseyi toplantısının bugün bekleniyordu yapılması ama İran'ın temsilcisine şey verilme verilmemişken vize yetkisi bunun tamamen hukuk dışı olduğunu Eski bir uluslararası hukuk mürekkebi almış birisi olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten BBC'den de Tara McKelvey Washington'dan bir haber yapmış ve Trump'a eleştirenler diyor General Kasım Süleymani Suikastinin uluslararası hukuku çiğnediğini söylüyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'a yönelik eylem ve söylemleri uluslararası hukuku çiğnediğine dair suçlamalarla karşılaşmasına yol açtı. Ama ilk Amerikan Başkanı değil başkaları da yaptı diyor. En önemli açıklama aslında Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü diye adlandırılan yani öyle bir kuruluşun başında olan Agnes Kalamar tarafından gelmişti. Yani uluslararası hukuka göre bir hükümet kendini savunmak için böyle bir saldırı düzenleyebilir. Bunun belli kuralları var. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın meşru müdafaa ikinci maddesinin dördüncü fıkrası mesela. Ani bir yakın tehlike karşısında ya da bir saldırı ya da yakın bir tehlike karşısında kalırsa bir ülke kendini savunabilir diyor. Ama derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirmek ve onun toplanmasından sonra da hemen... Uymak zorunda bütün evet. ondan kararlara deniyor. Oysa böyle bir durum olmadığı gibi Agnes Calamar da zaten demiş ki Birleşmiş Milletler'in bir yasal saldırı için koyduğu kurallara uyulmadığının anlaşıldığını söylüyor. Yani Amerika'nın suçlu olduğunu söylüyor. Düpedüz. Obama da 2019'da görevdeyken İHA'larla düzenlenen insansız hava araçlarıyla, dronlarla düzenlenen gizli saldırıların Hukuki temellerini de savunmuştu. Yani Trump'ın selefi olan kendisi bir önceki başkan, 8 sene başkanlık yaptı. 540'tan fazla saldırı düzenlenmesine izin verdi. Yani hepsi hukuk aykırı aslında bunlar. İHA'larla insan hakları savunucuları da bunların uluslararası ve ulusal yasaları çiğnediğini söylese de bunlar yasal, yasal diyordu. Onun selefi Obama'nın selefi George W. Bush da daha az sayıda, Hava saldırısına izin vermişti aslında. Ama şeye kadar geri götürüyorlar. İlginç bir e, analiz yapmış. Küçük haber analiz yapmış Tarama Calvary BBC'den ve ta şeye kadar götürüyor. Andrew Jackson'a kadar e, götürüyor. 1800'lerin başında devlet başkanlığı yapan ve tanınmış bir canavar oldu bilinen bugünkü bakışla bilinen Andrew Jackson'ın Kızılderili Nakil Yasası'yla belki bunun bir Kemek Merzade ile bir kez daha konuşuruz zaten Kızılderili, Kızılderili Nakil Yasası. Evet bu bu yasa aracılığıyla Amerika yerlilerinin bütün topraklarını ve yaşama haklarını elinden almıştı. Evet efendim. Yani bunun düpedüz barbarlık olduğunu söylüyor pek çok tarihçi. Pek çok insan ama mesela bir tarihçi de en azından bu yasalara uygundu diyor. Yasa çıkarttılar hiç olmazsa. Trump mesela politikalarını yasalara uygun göstermeye gerek bile duymuyor. Yani tarihçi Greenberg şey demiş. Kültürel yapıları çatır çatır bombalayamazsınız ama çünkü öyle bir şey de söylemişti ya bütün 52 tane kültürel evet. yapılarda dahil bu camiler şunlar bunlar vuracağım demişti vurabilirim demişti daha doğrusu ama Trump normlara uymamaktan keyif alıyor demiş ve uluslararası hukuku daha liberal tırnak içinde yorumlayan kişileri provoke etmenin de onun hoşuna gittiğini söylemiş. Andrew Jackson'ın Amerikan yerlilere yönelik politikaları barbarlık diye nitelendiriliyor. Ya yani Andrew Besevich var. Quincy Institute'un başkanı, düşünce kuruluşunun başkanı Andrew Besevich oldu da kendisinin Amerikan askerleri arasında çarpışırken ölmüştü. Andrew Besevich de yetkilerini yasa dışı ahlak dışı Etik dışı olarak gördüğümüz eylemler düzenlemek için kullandılar demiş açıkça. Ve problem Trump'ın kendisi değil, başkanlık makamına vermemiz gerekenden çok daha fazla yetki vermiş olmamız diyor. Evet. Önemli bir, radikal bir eleştiri. Bersavik de diyor ki, başkanlar yüzyıllar boyunca yasanın sınırlarını zorladı. Şimdi esas soru bundan sonra ne olacak diyorlar. O gayet... ...karanlık bir durum var... Bu, ...bu arada düşen... ...dünkü haberin de devamını yapalım... Hı hı. ...Boeing uçağı düşmüştü ya... ...Boeing 737... ...Ukrayna havayollarına ait... E, ...Tahran'dan... E, ...Kiyev'e... ...Ukrayna başkentine gitmek üzere... Ha, ...havalandıktan kısa süre sonra düşmüştü... ...uçaktaki 176... ...yolcu ve mürettebatın... ...tamamının ölmüş olduğu bildiriliyor... Hı hı. ...evet... Zaten böyle maalesef böyle bir tahminde bulunmuştuk dünkü program sırasında. Olayda 63 vatandaşı Ölen Kanada'nın başbakanı Justin Trudeau da soruşturmada rol almayı beklediklerini ve teknik destek teklifinde bulunduklarını belirtmiş. Ama Uluslararası Havacılık Kanunlarına göre İran'ın bu soruşturmayı yürütme yetkisi var genellikle üretici firmada katılıyor böyle araştırmaları ve uzmanlar sadece birkaç ülkenin kara kutu inceleme yeterliği bulunduğunu ifade ediyor. Yani kara kutu denen bütün verilerin bulunduğu aygıt. Aygıt e, ama İran e, ne Boeing şirketine ne de Amerika Birleşik Devletleri'ne vereceğini söylemiş. Vermiyorum demiş. Ocakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna mürettebatta dahil. 10 İsveç, 4 Afgan 3 Alman ve 3 İngiliz vatandaşı bulunuyormuş. Tam bir uluslararası topluluk niteliğinde 2016 imalatıymış uçak doğrudan Boeing'den alınmış en son bakım servisi de 6 Ocak 2020'de yapılmış yani birkaç iki gün önce yapılmış ama vermeyeceğiz demiş uçak enkazı tamamen parçalanmış yani cesetler Hı -hı. bile bulunamayacak kadar şey son olarak da şunu söyleyip ara verelim Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın bu Süleymani cinayetinden dolayı verdiği briefingin yaptığı açıklamanın Amerikan tarihindeki en yetersiz açıklamalardan biri olduğunu da söylemişler hem de sadece demokrata muhalife olan demokratlar değil Mesela Utah senatörü Mike Lee de katılmış ve Trump yetkililerinin verdiği mesela Mike Lee demiş ki ben senatoda 9 yıldır hizmet veriyorum ve askeri konularda ve katıldığım briefinglerin en kötüsüydü, en yetersiziydi. Hiçbir şey söylemediler karanlıklarla dolu demiş. Bununla da böyle çok tabi ...mulak kalan, karanlıkta kalan pek çok nokta var... ...ve şeyi de belirtelim... ...bundan sonra da konuşacağımız şeylerden biri... ...Avustralya'daki yangınlar... ...devam etmekte... ...yağmurlara rağmen... ...ve yeni rakamlar, veriler geldi... <gülüyor> ...2019'un son derece sıcak bir yıl olduğu... ...ve küresel... A, ...sıcaklık ortalamalarının... ...daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi... ...hatta yazmış da olduğumuz gibi... E, kayıtlara geçen ikinci en sıcak yıl olmuş 2019. Sadece 2016 daha sıcakmış Hı. ama o da çok az yani e, Fahrenheit derecesi olarak onda birden az bir rekoru kıramamış yani. Evet. Yoksa yeryüzünün en sıcak yılı olacakmış az kalsın 2019. Karbondioksit atmosferdeki karbondioksit sera gazılarının en eee etkilerinden biri olan karbondioksit yoğunluğu da 413'e ulaşarak son yani 413 ppm olarak milyonda parçacık demek bu son 800 bin yıldan beri görülmüş en yüksek durum dolayısıyla çok sıkıcı ve yorucu yıpratıcı bir durumla karşı karşıyayız. Ee, ve en sıcak tarihte gelmiş geçmiş en sıcak 10 yılı geride bırakmış olduğumuz böylece ortaya çıktı. Yani gezegenin büyük bir tehlikede olduğu aşikar ve giderek büyüyen bir tehlikede ve belki daha ayrıntılı olarak sonradan okuma fırsatı da buluruz. Bugün ve belki başka programlarda da in these times portalinde çıkan çok önemli bence bir yazıda Sarah Lazar 2020'nin iklim değişikliğini durdurduğumuz 2020'lerin yani 20'lerle 30 2020 ile 30'u kastediyor herhalde başlıkta. 2020'lerin iklim değişikliğini durdurduğumuz bir 10 yıl olması şart yoksa yeni bir savaşı başlatmamız değil diyor ve Hayatımızın en büyük mücadelesini, iklim mücadelesini Trump'ın saldırganlığı yüzünden bırakamayız. Trump'a bırakamayız diye uyarıcı, önemli bir yazı yazmış, önemli veriler de veriyor. Açık kaste. Let's do something like... Uh... It's now or Never When I first saw you With your smile so tender My heart was captured My soul surrendered I waited a lifetime Waiting for the right time Now that you're here near at last. It's never, come hold me tight, kiss me my darling, be mine tonight, tomorrow.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 This way It's now or never Come hold me tight Kiss me my darling Be mine tonight Tomorrow Now or Never Ya şimdi ya hiç Elvis Presley'in çok ünlü şarkılarından Bir tanesi Torna Asoriento'dan Bir Napolitan şarkıdan Düzenleme yapılmış Aaron Schroeder ve Wally Gold bestesi ve sözleri de Onlara ait Elvis Presley Elvis Aaron Presley 1935'te bugün doğmuştu Daha doğrusu dün Aslında 8 Ocak 1935'te yani 85 yaşında olacaktı eğer 1977'de oldukça genç bir yaşta ölmeseydi 85'ini yaşını kutluyoruz yani bir Amerikalı müzisyen aktör oyuncu ve bir kültür ikonu tek bir isimle biliniyor Elvis diye daha çok Roll'un kralı ya da sadece basit bir şekilde king kral diye de biliniyor bu ya şimdi ya hiç de, de ve aşk talep ederken bütün bir ömür bekledim. Ama daha fazla bekleyecek zamanım yok. Ya şimdi benim olursun ya da hiç benim aşkım beklemez diye tehditkar bir şeyde kullanıyor. Aşk teklifinde bulunuyor. Evet, genel olarak... Bu haberlerden birkaçına da kısaca değinelim. Porto Rico'daki depremde 300 bin kişi sus kalmış içme suyu bulunamayan 6-10'da büyüklüğünde bir depremde Porto Rico'da ve yani en büyük 100 yıldan beri görülmüş en büyük depremmiş bir sürede artçı geliyor arkasından ee, evler yan olmuş bir kısmı ve asıl önemlisi de e, 350 kişi evsiz e, kalırken ba barınacak yer kalmazken bir de e, elektrik yok, internet çalışmıyor çok ciddi bir problem var. yani bir tanesiyle konuşma yapmışlar. Demokrasi Nava'da gördük bir e, e, hanım Josefina Betancur Pacheco diye Feci feci feci her şey üzerimize düştü. Sokaklara düştük. Yani yollar da bam, tamamen dolmuştu inkazla. Yani çok kolay olmayacak. Neyse ki hayattayız demiş ama çok ciddi bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Hindistan'da çok büyük gösteriler oluyor hop oturup hop kalkıyor dünyanın en büyük demokrasi diye adlandırılıyor ama 200 milyon nüfuslu Müslüman'ın haklarını, vatandaşlık haklarını kısıtlayan faşist şeyleri protesto eden, yeni kanunları protesto eden öğrenciler mesela sınıfları boykot ediyorlar. Özellikle de Delhi'nin başkent Delhi'nin Jawaharlal Nehru Üniversitesi'nde sağcı, milis, mitan öğrenciler saldırdılar. Başbakan Narendra Modi'nin Bahratiya Canata Partisi'ne mensup olduğu belirtilen sağcılar tarafından ve bayağı mesela bir grevci yani direnişçi bir kız öğrenciye demir sopalarla saldırıp kafatasını yani şekilde yaralamışlar kızı. Ondan sonra da Kız hakkında soruşturma açıldı. Ee, ve hiçbiri yakalanamadı. Ne olduğu kim olduğu bilinmiyor. Böyle bir durum var. Hatta çok e, sert alaycı şeyler çıkmış yani. E, tabii kızın suçu var diyorlar. Şey yaptığı için kafasıyla e, engelledi demir sopayı kırmaya çalıştı diyorlar. Öyle bir durum var. Bir de Kanada'dan çok önemli bir şey var. Hı hı. Bir petrol boru hattı Kanada'da çalışanları ne suveten yerli halkın kabinenin liderleri şefleri pipeline petrol boru hattı çalışanlarına 6,6 milyar dolarlık bir şey kurmaya çalışıyorlar oradan onların topraklarından yerlilerin topraklarından First Nations deniyor ya onları birinci ulusların topraklarından British Columbia eyaletinde bunu geçmesine bizim topraklardan bunu geçiremezsiniz diye deklarasyon yayınlamışlar işçileri de hedef alıyorlar Coastal Gas Link diye bir şirket bu ve ülkenin bütün yerli halk topraklarına dair verdiği garantileri de hiçe sayıyor. Bu dozerle geçiyorlar kendi topraklarımızdan. Arkeolojik, kültürel alanlarımız ve topraklarımız her türlü toprağımızda ...kamplarımızı da üstünde... Yer, ...yerle bir ettiniz diyorlar. Ve... ...bu bir soykırım... ...girişimidir diyorlar. Kanada, bütün Kanada mahkemelerine... ...ve Endüstriyel Polis diye... ...Sanayi Polisi diye de bir polis var. Bunun da... ...yaptıkları tamamen... ...kanunlarımıza aykırıdır. Şikayet ediyoruz diyorlar. Coastal Gaslink çalışanları da... E, Uymuş aslında. Öyle bir haber var. Bir şey bırakmışlar yani. E, fakat Reuters diyor ki yeniden başladı diyor. O durum belli değil ama orada da vahim bir durum var. New York Times'ın bildirdiğine göre de son 6 ay içinde okul bittikten sonraki çeşitli sportif etkinliklerde 20'den fazla cinayet Hı. girişimi, cinayet ve girişimi olmuş. Yani ateşli silahların, otomatik silahların kullanıldığı okul şeyi gibi olmuş artık yani. Tamamen. Böyle bir e, durum devam ediyor. Ee, şimdi en sıcak bir de şeylerden haber verelim. Yani Putin'le şeyin açıklamaları nasıl? Ortak açıklamalarını Libya'ya dair olanlar mı? Evet. Onlara ilişkin ne var elimizde haber olarak? Hemen bakalım Libya'daki geçici hükümetin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetin Bunu iyi bir şekilde karşıladığına dair çeşitli haberler gel geldi Dün gün içerisinde ee, Ama bir diğer taraftan da e, Haftar yönetimi de farklı görüşmeleri devam ediyor Yani Erdoğan ve Putin'den birlikte Yani Rus doğal gazını ya da Rus gazını Karadeniz üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan Türk Akım adını taşıyan boru hattının açılışı Türkiye ile Rusya arasında güçlü işbirliği mesajlarına da sahne olmuş. Yani iktidara yakın gazetelere bakınca zaten 16 sütuna yani kaç sütunsa işte tamamen onlara yönelik bir şey var. Libya'da 12 Ocak milat olsun diyor mesela Hürriyet Gazetesi müthiş bir şey atmış. Manşet atmış Erdoğan Putin bir arada, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vuc içinde neşeli ellerini koydukları, uzattıkları bir işbirliği. Yani yeni bir, ne derler adına, dünyayı yakmaya yönelik yeni evet. bir şey daha anlaşmaya imza atıyorlar. fosil yakıt deyince benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Yani dünyayı tutuşturmak. Ve yok etmenin hedeflerinden bir tanesi ee, küresel güce doğru diye manşet atmış milliyet gazetesi İstanbul'da tarihi bir gün yaşanmış sabah gazetesi bir büyük rüya daha gerçek oldu diyor yani bir bazılarına göre yani dünyadaki son bellere göre uluslararası e, hükümetler iklim değişikliği paneli başta olmak üzere bilim insanlarına göre bir kabus bu Felaket ama bir büyük rüya olarak da veriliyor tarihi rüya bir büyük rüya da gerçek oldu enerji de tarihi dönemeç diyor. Ondan sonra Avrupa'ya ikinci vana diye vermiş akşam gazetesi de Türk akımını. Yeni Şafak'ta Libya'da ateşkes çağrısı diye vermiş. bana üzerinde ellerini uzatmış. Liderleri gösterirken. Benim anlamadığım nokta şu. Gaz Rusya'dan geliyor. Gaz Avrupa'ya satılıyor. Türkiye bundan böbürleniyor. Sadece evet. boru attı Türkiye üzerinden geçti diye. Evet. İlginç. Bayağı Üzerimizden boru geçti. Gaz borusu geçti diye böbürleniyoruz şu anda yani. Ee, boru mu bu? Boru bu. Doğal gaz attı borusu. Hımm. Kaliteli mi değil mi o kısmını bilmiyorum. Muhtemelen yapanlar da kaliteli yapmışlardır herhalde. Evet, Ellerinize sağlık diye Sızma mi? da Sonuçta yapar mı bilmiyorum ama yani bildiğim kadarıyla fosil yakıtların bunu sonradan çok önemli bir makale vardı işte Sara Lazar'ın yazdı ona belki buçuk 10 arasında değinme fırsatı buluruz ama diyor ki yani savaşa karşı ee, savaşın engellemesine falan karşı bütün yapacağımız şey bütün bilimsel verilerinde söylediğine göre mesela e, doğa, doğalgazın da büyük bir bölümü çok yakın bir süre içinde yaklaşık üçte biri yanılmıyorsam e, yerin altında bırakılmak zorunda evet. çok kısa bir süre içinde hem de bu yapılırken bir yandan da vızır vızır doğalgaz geçecek diye Vanalara el basarak çek çekilen fotoğraflar ve hmm. zafer çığlıkları var. Burada çok tuhaf bir traji komediyle karşı karşıya olduğumuz söylenebilir mi ne dersin? Olabilir tabii ki. Bu Libya konusunda da aynı zamanda Murat Belgen'in t 4te yayınlanan makalesinde konunun oda hatırlatılmış tekrardan. Libya'daki işimiz başlıklı bu makalede Libya'da çok önemli bir işimiz yok deniliyor. Onun için iktidarı eleştirmek üzere sorunu Libya'ya Libya sıkıştırmak çok anlamlı değil. Libya ile işimiz Kıbrıs'la ve Doğu Akdenizle ilgili. Hep bildiğimiz gibi buradaki komşular bizim varlığımızdan hoşnut değiller ve Libya ile ittifak için bunun Libya ile ittifak bunun için gerektiği ya da yararlı görüldü denilmiş. Gene Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'taki varlıkla alakalı olan çıkan tartışma da fosil yakıtlarla gazla alakalı olduğu da hatırlanılması Gaz, gerekiyor. Evet, Gene iklim Peki bak şimdi buldum. Mesela IPCC denilen yani Hükümetler Arası iklim Değişikliği Paneli dünyanın en büyük bilimsel heyeti bu. Fizikçiler, coğrafyacılar, kimyacılar hepsinin bir arada bulunduğu Birleşmiş Milletler'e bağlı müthiş büyük bir bilim heyeti. Evet. Ve şunu net olarak söylüyor, bir buçuk derecede sıcaklığı sınırlamak zorundayız diyorlar işte Paris'te bütün ülkelerin bir araya gelip imzaladıkları kiminin onaylamadığı. Türkiye gibi birkaç ülkenin meclisinden geçirip onaylamadı. bir ülkenin de geri bastığı çıktı Amerika Birleşik Devletleri gibi ama orada çok tarihi olduğu belirtilen nokta şu bilimsel olarak bir buçuk derecede tutmak zorundayız sıcaklık artışının endüstri çağına göre yoksa çok fena olur diyorlar yanar, tutuşur, kuraklık susuzluk, su savaşları vesaire. Peki Resmen Hükümet Arası iklim Değişikliği panelinin verilerine bakalım. Sana Lazar da bunu yazmış. Bilim insanları hesap ediyorlar ki yüzde sekseni, kömürün yüzde sekseni yer, yer altında kalmak zorunda. Hı hı. Gazın yarısı, doğalgazın hı. ve e, petrolün de üçte biri muhakkak yerin altında bırakılmak zorunda ve bunu çok büyük bir hız ve üstelik de bazı şirketlerin çok daha büyük ağırlığı var ve bazı ülkelerin işte Amerika Birleşik Devletleri ve Çin en yüksek emisyon yapıyorlar. Amerika tarihi olarak en yüksek emisyonu yapıyor. Çin de şu anda mevcut olarak da en yükseği yapıyor. Evet. Ama yani sadece 100 şirket aslında bütün karbon salımlarından dünyada %70'inden sorumlu karbon emisyonlarının. işte büyük şirketler Exxon Mobil, Shell, BP ve Chevron Bir de silah vaziyetlerini katarsak durumun vaz rez rezaleti anlaşılabilir. Peki bu durumda niye övünüyoruz? Bu büyük bir zafer tarihi bir gün olarak niye veriliyor? Para efendim. Perden başka bir açıklaması hmm. var mı sizin için? Anladım. Yok. Seyfettin Gürselle ekonomik gidişat. Günaydın Seyfettin. Merhaba. Günaydın. Merhaba. Günaydın Seyfettin Bey. Merhaba. Günaydın. Evet, biraz bir genel şey konuşalım. 2020'ye bakış ekonomik evet. açıdan. Yani T24 bağımsız internet gazetesi güzel bir yıllık çıkardı. Ocak, Aralık 2020 diye başka bir gazetecilik mümkün alt başlığıyla. Senin de orada bir yazın da var. 2020'de ne oldu, ne oluyor, ne olacak diye. Evet, 200'de odaklı. O yazıda uzun süreli işsizlik tehdidinin büyümekte olduğunu, büyük bir patlama olduğunu ve uzun sürede bir tehdit halinde geliştiğini de söylüyorsun. Tabi yeni rakamlar da bu birkaç hafta oldu çıkalı mülvet şey, Yeni rakamlar da ilave olabilir. Biraz bunun üzerinde konuşalım mı? Evet konuşalım. Çünkü birçok açıdan bence 2018 ve 2019 yılında Ekonomide yaşananlar Türkiye'de daha önce hiç tecrübe etmediğimiz unsurlar barındırıyorlar, duruyorlar özellikler barındırıyorlar. duruyorlar. Bunun en başında da işte iş gücü piyasası açısından iş, iş arayanların işsiz malum işte hem çalışmak isteyen hem de iş arıyor olmak lazım açık işsiz tanımı. Bu tabii iş bulma süresi de önemli. Eğer bir işsizlik çok hızlı yükselmişse bir dönemde ki böyle harbini çekip krizlerde böyle oldu. Örneğin en son 2019'da da böyleydi. Çok hızlı yükseldi. Çünkü üretim düştü, işte ekonomik büyüme negatife döndü, ekonomi daraldı. Ama ardından çok hızlı bir krizden çıkışlar yaşandı. Bu 2001'de de böyleydi, 2009'da da. Şimdi nedenleri üstüne uzun uzun durmayalım özellikle 2009'da ki koşullar buna şey diyordu destek veriyordu yani hem uluslararası muazzam bir diki hatırlayın işte büyük küresel resesyon döneminden söz ediyorum biz zaten bunu ithal etmiştik bence en önemli yanı o o krizi 2009'da dışarıdan ekonomik kurumlar 2001 bir reformları sayesinde 2001 2002 hatta 2003 bir dizi önemli kurumsal reformlar yapılmıştı. İşte Merkez Bankası'nın güvenilirliği artmıştı. Dolayısıyla faizleri, reel faizleri çok ciddi düşürebilmişti. Küresel düzeyde de zaten düşüyordu sıfıra gelmişti. Hatta negatif olmuştu Banka sistemi belki daha önemlisi Banka sistemi sağlamdı Çünkü 2001'den çok ciddi dersler alınmıştı ee, Ve işte yarısı malum batmıştı bankaların Onun zaten şeyde bize kaldı faturası Halka kalmıştı Neyse bunlara geçmişe o kadar fazla dönmeyelim Şey e, ekonomi yönetimine güven vardı Nefret uzatmayacağım %5'e yakın küçülen bir ekonomi işte 2009 yılında, 2010 yılında %11'in üstünde muazzam bir büyüme, tabii bu biraz da dengesiz bir büyüme biraz iyi bir ayrı dengesiz bir büyümeydi iç talebe çok dayalıydı evet. dışarıdan alınmış paralarla işte dışa çıkarttı falan ama sonuçta iş gücü, işsizlik açısından iş de ıı, işsiz sayısı da çıktığı gibi yükseldiği gibi indi aşağıya hızlı bir şekilde. Dolayısıyla ıı, işsizler ıı, dün iş bulma süreleri ortalama iş bulma süresi tabii herkes her iş aynı sürede iş bulmuyor kimi daha çok zorlanıyor kimi daha az zorlanıyor ama sonuçta ortalama işsiz ıı, nispeten işte en fazla 6-8 ay gibi bir sürede ıı, iş iş ıı, Bulabilmişti Şimdi e, şartlar çok farklı olduğu için Ve iktisatçıların hemen hemen Üzerinde bir görüş birliği oluşturduğu Önemli bir farklılık var Bu sefer krizden çıkış Hızlı olmayacak hı hı. Diye e, bekleniyor Neden öyle bekleniyor e Çünkü biraz önce çok özetle Söylediğim koşulların tam tersi geçer Herkes Bankası Bağımsızlığını kaybetti Diyeceksiniz ki ne olacak ki bize ne bağımsız olmuş olmamış ama problem şu o zaman da inandırıcılığını kaybediyor ve enflasyonu düşürmek dolayısıyla faizleri düşürmek çok zorlaştı. Çünkü bu arada hem enflasyon katılaştı hem yükseldi malum hala açıkta dedeyiz. Daha önemlisi banka sistemi çok farklı bir durumda çünkü muazzam özel kesim borçlanmıştı işte bu son yıllarda. Ve üstelik de bunun önemli bir bölümü döviz borcuydu. Bu şey, e, döviz kuru şokları sonucunda bunların bir kısmı ödenemez hale geldi. Tam miktar da bilinmiyor ama e, önemli bir meblağ tuttu ve adeta felç etti banka sistemini. Özel bankalar artık e, kredi kaynakları yok. Krediye vermek istemiyorlar olsa da zaten e, verecekleri varsa da kaynakları yeterli değil. Bir tek kamu bankaları işte onlar da siyasal tabii ittirmeyle kaynaklarını sonuna kadar kullandılar, biraz arttırdılar kredileri. E, o açıdan da hızlı bir krizden çıkış mümkün gözükmüyor. Daha önemlisi ekonomi yönetimine güven yok. Hala şeyler çok yüksek risk krimleri dışarıdan borçlanamıyor. Hazinede borçlanamıyor, bankalarda zaten borçlanmak istemiyor. Şimdi bu durumda, daha fazla uzatmak istemiyorum. Başka, Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği sözde hızlı hareket edilecekti. Hı hı. 50 küsur, yani bu son bir haftada okuduğum et çarpıcı özetiydi. Başkanlık sisteminin hani çok etkili olacaktı, hızlı kararlar alınacaktı. 50 küsur Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanmış. Bunun 31'i mi 32'si mi ne? Daha önce çıkan kararnamelerde yapılan düzeltmeler, revizyonlar. Bazılarında 9 kadar falan da evet. aynı kararnamede 9'a erken evet. değişiklikler olması gibi trajik aslında. Evet ya absürt. absürt. Hani çok etkili ve hızlı kararlar alınacaktı. İşte böyle kararlar alınıyor. Neyse bu özetliyor tabii durumu. Sadede gelecek olursak krizden hızlı çıkış... Bu işsizliği yeniden Kriz öncesi Düzeye getirmek işte Yüzde on küsurlardaydı işsizlik oranı 3 milyon 3.5 milyonun altında da şey vardı 3 milyon 200 bin falan işsiz vardı açık işsiz O düzeylere indirmek böyle Önümüzdeki 2020'da Kesinlikle mümkün gözükmüyor Biraz daha özetleyeceğim Tahminler yaptım Çok da rakama boğmak istemiyorum Tabi ama ondan önce şunu söylemek istiyorum, bu şey durum daha önce hiç deneyimlenmediği için Türkiye toplumu da hazırlıksız bir de şey yönetim öyle düşünmüyor. Bence daha da vahim. Evet, hani... En en vahim olan durumlardan bir tanesi de o söylediğin Çünkü... gibi iyi iyiye gidiyor diye Evet, aynen benim. Yani kendilerini inandırmışlar ya da Cumhurbaşkanı bilmiyorum Maliye Bakanı e, inandırıyor herhalde. Maliye Bakanı da inanıyor sanıyorum. Çünkü nitekim şey orta vadeli programa yüzde %5 işte hedef koydular. Çok güçlü toparlanma diye gerçi son zamanlarda Albayrak fazla konuşmadı evet. ben duymadım biraz e, şeye sessizliği büründü ama ondan önce her mikrofonu aldığında e, çok hızlı toparlanıyoruz merak etmeyin diyor e, şimdi ama e, %5'in büyüme bu yıl e, tamamen hayal gibi duruyor en azından OECD, yani iki tane bir kere uluslararası kurumun çok son bir aydaki tahminlerini söyleyeyim o isidir yüzde3 tahmin ediyor büyümeyi 2020 için şey IMF 3 tahmin ediyor genelde bu civarda Türkiye'deki işte bu tahminleri yapan Türkiye ekonomisini yakından izleyen İktisatçıların da tahminleri o. Bana sonra, ne kadar dedin? %3 o da. %3. Aynı Şimdi yani, şu, şurası çok önemli. <gülüyor> Burası çok önemli. Ee, %3 tabii ki ne bileyim ben Japonlara %3 büyücünüz desene, deseniz bayram yaparlar. Ama ee, Türkiye'de %3 büyüme hatta %4'e yakın bile olsa %4 büyüme birazdan söyleyeceğim. Evet. Çok yetersiz bir büyüme, özellikle işsizliği aşağı çekmek için çok yetersiz bir büyüme. Çünkü iş gücü ve ciddi artış var. Bir kere bir nüfus artışı, doğal artış var. İki, daha çok özellikle kadınlar eğitim görüyor, daha çok yüksek öğrenimli kadın iş gücü piyasasına çıkıyor. Hatta eğitimsiz kadınlar da son yıllarda ciddi ölçüde iş gücü piyasasına girdi. Dolayısıyla çok güçlü bir iş gücü dinamiği var. E bunlara iş yaratman lazım. Yüzde 3'le de e, kesinlikle yeterli düzeyde iş yaratamaz. Şimdi e, dolayısıyla bunun çok yeni, genel görünümü söylüyorum. Yeni bir durumla karşı karşıya olduğumuzdan ben eminim. E, şeye bakayım dedim. TÜSİAD'la e, Koç Üniversitesi'nin ekonomik araştırmalar e, şeyi var. Bu e, kuruluşu var. Onlar 17 Ocak'ta bir şey yapacaklar. Bir panel Türkiye işte ekonomisi üstüne bende de iş gücü piyasasını anlatayım diye çağırdılar. O vesileyle ben de bir bakayım dedim. Yani biraz rakamlarla hakikaten bu söylediğim iddia ettiğim işsizlik o kadar kolay düşmeyecek. Ne oluyor diye şöyle bir egzersiz yaptım. Ben dedim olabilecek en iyimser şeyi yapayım, tahmine. Tabii fanteziye de düşmeden e, bir iyimser tahmin ne olabilir? İşte biraz önce söyledim tahminleri, yüzde üç. Hadi bilemedin yüzde üç buçuk, ben dedim yüzde dört olsun. Acaba ne olur yüzde dört büyümeyle? Çok ayrıntıya girmeyeceğim teknik ayrıntılar ama geçmiş... Dönemde işte ekonomik büyüme ile şey arasında istihdam arasında biraz çok istikrarlı bir ilişki var. Hani bir puanlık büyüme ne kadar istikdam yaratır kısaca özetle öyle diyeyim. Biz buna büyüme istihdam estekli diyoruz. Onu da geçmişteki en yüksek değerini aldım. Hı hı. Yani bu yüzde dörtlük büyümenin üstelik Oldukça yüksek istihdam yaratıcı bir büyüme olduğunu kabul ettim. Ee, iş gücü e, biraz önce dedim çok güçlü bir denemik var dedim ama kriz dönemlerinde istihdam azaldığında tabii bu iş gücü özellikle önemli bir özelliği de bu seferki yaşadığımız bunalımın <gülüyor> odur. Ee, iş gücü artışı muazzam düştü. Ee, yani şöyle söyleyeyim hani normal zamanlarda yılda 800 bin, 900 bin artan en kötü ihtimalle 700 bin artan iş gücü 2018'in Eylül'ünden en son rakamlar Eylül 13'ü Eylül diyorum Eylül dönemi 2019'un Eylül'üne sadece 200 bin arttı hmm. bu tabi şu anlama geliyor hani işsiz sayısı Eylül 2019'a geçtiğimiz Eylül'de son rakam 4 milyon 566 bin işte açık Bu 4 milyon 566 aslında daha fazla hatta çok daha fazla olabilirdi. iş gücü normal olarak e, trendinde artsaydı. Ama 200 binlik artış tabii nispeten e, bir fren yaptı. Ama bu e, başka bir vehameti gösteriyor. Nasıl oluyor da iş gücü piyasasına girecek ...insanlar... ...özellikle yeni mezun gençler... ...belki iş gücü piyasasında... ...ücretli işte, çalışmak isteyen... ...eğitimsiz de olsa basımsız da olsa... kendi kadınlar... ...çünkü ihtiyaçları var büyük bir ihtimalle... ...büyük ihtimalleriyle öyle... E, ...bunlar neden girmediler... ...belli ki bunların önemli bir bölümü... ...girmedi piyasaya... De. E, ...çünkü iş bulamayacaklarını düşündüler... ...iştihdam alırken, ...iştihdam tatlarken... E, Gençler malum etrafımızdan da bilirsiniz yani master yapalım bir yıl idare edelim iki yıl idare edelim. Erkekler belki askere gitme şeyini öne aldı. Öbür eğitimsiz daha yoksul esimdeki kadınlar gençleri özellikle <gülüyor> belki bekleyelim dediler. Nasıl olsa iş bulamayacağız bilmiyorum. Bu araştırılmaya değer ama sonuçta 2020 yılında şimdi 2019'da bir var. Yok değil. Oldu. Büyük bir ihtimalle %1 küsur. Bir bitireceğiz. Ee, 2020'de de işte %20 hadi olsun diyorum düğme. %20 %4, mi? %4 özür dilerim. <gülüyor> %4. Ee, bu da oldukça eğimsel bir tahmin. Yani istihdam tamam artacak. Onu biraz önce de söyledim. Tahmin edebiliyorum. Oldukça yüksek bir iş yaratma yani <gülüyor> büyüme, iş yaratan büyüme e, de kabul ediyorum. E, ona göre iş gücü de artacak. Onu da minimum da Aa, Yani artık 200 bin değil tabii. Bütün o zemberekten boşalma olacak. Büyük bir ihtimalle e, benim koyduğum rakamdan daha yüksek bir iş gücü artış olacak. Ama dediğim gibi hani olabilecek en iyimser e, tahmini yapmaya çalıştım, lafı uzattım biraz ama bu açıklamalar gerekliydi. Dört milyon e, öldük. Yılın Eylül ayında geldiğimizde bir yıl sonra, 2020'nin Eylülünde dört milyon dört yüz yirmi dokuz bin dört milyon beş yüz altmış altı binden yine eşte yüz otuz bin kadar işli sayısı azalıyor. Evet, şimdi, ben bu, şimdi bu, bu, çok... bu tabi hmm. evet, bu şu demek şöyle e, öne. Şeyi sormak istiyorum yani bir tanesi bir kere zaten 82 milyonluk bir nüfusta 4 milyon buçuk milyon civarındaki işsiz sayısı çok yüksek ben bunu iki şey sormak istiyorum söyledin ama bir kısmı, genç işsizliğin durumu daha beter çok önemli sosyal sonuçları da olması yani bütün dünyadaki örneklerden de görebildiğimiz gibi çok Tehlikeli sosyal patlamalara vesaireye yol açması açısından. Bir de senin bu T24 yıllıkta e, ki yazında uzun süreli işsizlik tehdidi büyüyor başlıklı yazında da söylediğin. E, bunun uzun sürede devam etmesi çok başka büyük baş, diğer sosyal evet, patlamalara işte yol açması bu, ihtimali var değil mi? İkisi ben, birden tabii, yani. Tabii ki. Genç işsizlik bir kere iki katı yani Eylül'de genel işsizlik oranı 13.8'de geçtiğimiz Eylül'de sonra kampla 13.8 tabii genç işsizlik oranı onunla iki katı bir kere. Onu not ediyorum ama şeye gelecek olursak bu süresinin uzaması meselesini 4 milyon 566 binden işçi sayısı bir yıl sonra öümüzdeki Eylül'de sadece 4 milyon 429 bine inecekse e, kabaca yani 4,5 milyon gire civarındayız. Üstelik de birazcık şeyi değiştirdiğim zaman yani bu kadar e, büyüme yüzde 4 bir kere kabul ediyorum. Onun da gerçekleşebileceği şüpheli. Ama bu %4 büyüme daha makul bir istihdam yaratır diye ikinci bir senaryoda yaptım. Bu da 4 milyon 514 bin zaten çıkıyor yani e, Şu demektir hiç Olmadığı kadar işsizler iş bulmakta zorlanacaklar e, Büyük bir ihtimalle de zorlanmaya Başladılar e, Bu şu anlama geliyor Zaten bir bölümü işsizlik tazminatı alamıyor Hatta çoğu Üçte biri falan ancak tazminat alabiliyor Onların da alanlar e, Büyük bölümü Sekiz aylık ve altı aylık Ancak sürelerle alabiliyor e, Çoğunluğu sekiz ay. E zaten ortalama işsizlik süresi onu da hesaplamak mümkün ve mü? hesaplamaya başladık. Etap olarak Mart ayında 2019 yıllık verileri çıktığında bir not yayınlıyız inşallah. Ee, orada zaten bir işsizlik süresinde artış görülüyordu. 2018'de ortalamada 7.6 ay, 7.5 ayı geçmiş iş bulma süresi. Büyük bir ihtimalle 2019 rakamlarıyla hesap yapıldığında 8 ayı olmuş olacak. Bana Sonra sonrası 2020'de daha da uzayacak. Yani şu demek ki işsizlik alan şanslı işsizler de tazminatlarının süreleri dolduğunda çoğu iş bulamamış olacak. Evet. Yani bunu altını çizerek söylüyorum... Çok fazla tekrarladım bunu medyada da em yazılarımda hem işte açık radyoda da daha önce konuştum. Televizyonda da zaman zaman programlarda bunu özellikle belirttim. İstihar ediyorum yani bir takıntı gibi görülebilir ama bu ilk defa bu kadar yeni bir sorunla tehditle karşı karşıya kalacak ve Bunun sonuçlarını yönetim yok canım nereden çıkartıyorsunuz yüzde beş hatta daha fazla diyeceğiz. İşsizlikte hızla aşağı inecek. Zaten inmeye başladı. Şeyin içinde düşüncesi ve inancı içinde bir durumda. O zaman bu tehdidi inanmıyor, görmezden geliyor. E bunu sosyal toplumsal dediğim gibi, toplumsal sonuçlarını da Acaba nasıl en azından yaraya merhem sürebilirim diye düşünmüyor. Örneğin işsizlik tazminat sistemini değiştirmek, iyileştirmek. Bunu da hiç düşünmüyor. O zaman ne olacak? Eğer bütün bu iktisatçılar tabii umarım yanılırlar. Hükümet haklı çıkar. Yüzde beş hatta yüzde altı Ama olur da bir hakkı çıkarsak o zaman ne yapacaklar? Yani farkına varacaklar 2020'de. Tabi hemen de varılmaz Çünkü büyüye rakamları sonradan şeyler de takamları da öyle büyüme rakamları da. 23 aydın tabi açıklanıyor bu doğal. Bunun farkını ancak 2020'nin ikinci yarısında vardıkları takdirde durumunda vahim olduğunu gördüklerinde çok geç kalmış olacak. Bir de tabi büyümenin getireceği başka yani bu ayrı bir konu Çevreye çevre konusuna yapalım. ekoloji konusuna girecek olursak o da apayrı bir şey yani şimdi mesela bugün biraz önce Canlı'da konuştuğumuz bir şey vardı yani bu petrol boru hattının evet. geçmesi bir büyük rüya daha gerçek oldu diye enerjide tarihi bir dönemeç diye Türk akımın vanasını Rus lider Putin'le birlikte açan Başkan Erdoğan bu proje yeni dönemin sembol eserlerinden biri diyor yani bir yandan ee, Kanal İstanbul gibi o muazzam garabetli bir, bir facia konuşurken evet, o burada o da dev proje Türk akım diye veriliyor ama Türkiye'nin burada istihdam olarak da ya da ekolojik olarak da herhangi bir açıdan niye rüya gibi tarihi bir dönemeç olarak bakıldığını çok şüphe edileceği bir şeyden bahsediyoruz. O da ayrı bir hikaye yani. Tabii büyümen bunu daha önce de özellikle konuşmuştuk açık radyoda da buna katılıyorum. Ee, Burada tabii çok uh, bir yakın bir tehditten söz ediyoruz. Artık büyümenin niteliği üstünde fazla kafa yormadan ve endişe etmeden hani işsizliği acaba düşürecek kadar yaratılabilir mi sorusuna cevap alıyoruz. Ama tabii daha orta ve uzun vadede baktığın zaman Türkiye %5-6 büyüdüğü zaman kafayla yani büyük miktarda karbon e, kaynaklı enerji özellikle işte kömürler, lignitler e, vesaire, bu kafayla e, hızlı büyüdüğü zaman şeyde e, karbon hiç ve diğer e, gaz, sena gazları katkısı artıyor, zaten çok yüksek katkısı. Evet zaten, zaten bir, bir de şey yani... yapmıyor. evet mesela da büyük bir sorun ama bu var onlar galiba giderek o hanefet de artık bu konuda yani şeyzonacı yapıyorsa içerisinde de olabilir tabii Greta Science de olabilir çünkü dünya çapında bir farkındalık ve duyarlılık iyice arttı gibi geliyor. Yani ekolojoda galiba bizde de siyasi partiler hatta yeni partiler bile Ali Babacan da bu yani, ruh yapmış. Belki bir şey ee, Hareketi, muhalefet de yani artık şeyin ön sıralarına, programlarının ön sıralarına alabilirler bu şeyi. Yani büyüme tamam da herkes büyüme istiyor. Çünkü istihdam lazım. Çünkü iş gücü artıyor. Ama büyümenin kalitesini de özellikle çevre açısından düşünüyorum. Evet yani 2019'un en sıcak kayıtlara geçmiş yıl olduğunu, ikinci en sıcak yıl olduğunu yeni açıkladık. Evet açıkladılar. ben okudum. Washington Post'ta da ayrıca da en sıcak 10 yılı geçirmiş olduğumuzu söyleyen bir Andrew Freeman'la Jason Semenov'un yazısı var. Bu yani 2020'lerin artık iklim değişikliğini durduracak 10 yılımız olması şarttır diye. In The Times'da da Sarah Lazar'ın bir yazısına yeni değindik biz de şimdi. Dolayısıyla yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de Alaska'da mesela en büyük sıcak dalgası rekoru kırılmış. Bu da yeni bir haber. Öyle mi? Evet. 2019 bir iklim konusunda aşırılıklar yılı olmuş Amerika Birleşik Devletleri için. Bu da Common Dreams'den gördüğünüz bir şey. Julia Conley derlemiş. Yani çok... O, büyük yangınlar var. Getty Center'da Los Angeles'ta mesela 2019'da bunların sebebi de büyük can ve mal kaybına yol açan yangınlara da yol açıyor. Dolayısıyla da yani savaş ya para bulmak yerine daha çok evet, çok doğru. Doğrudan doğruya şey evet. Ya evet. Bunlarla ilgili mücadele için para ayırmak gerekiyor diye de yazılar çıkıyor. Kate Aronof da Guardian'da yazmış mesela. Yani cumhuriyetçiler e, tamamen e, para için her e, savaş için her zaman para bulabiliyorlar ama doğayı korumak için asla böyle bir şey çok pahalıdır yapmayalım diyorlar diyor. Böyle bir durum var yani. Evet. Bu da beni çok sarstı. Geçenlerde bir bilançosunu Avustralya'da e, yu şeyini şeyine dehşet verici ya bilmem 30 40 tane 50 tane yerde ya 8 milyon hektar gitmiş. E, Şeye yok olan o, on, hayvan mi, sayısı 10 milyon hektara çıktı şimdi sonra 10 milyon tamam, hektara ulaştı. Tamam. Evet. E, yok olan hektar e, şey hayvan sayısı 1 milyon üzerinde. 10 milyarın milyar oldu. 1 milyar? Milyar, milyar hayvandan fazlası yok oldu. Evet, yani ciddi söylüyorum. Yani bu konularda ben çok o milyara inanmadığım <gülüyor> için biliyor mu okudum. <gülüyor> evet herhalde güzel. öyle olmuş olabilir bu konuda taviz vermeyeceğim daha yeni bu dün Özgür Üniversitesi'nde de bu rakamları söyleyen ufak bir seminere katıldım yani ben. Allah aldım semineri Allah. evet. Ha böcekleri falan da söylüyor. Evet yani. evet. Ama yani istedikte şey bir tahmin deniyor. Yani i, iyimser bir tahmin deniyor. Ee, çok daha bir milyarı çok aşmış olabileceğine dair dün bir haber vardı. Evet ama, ama ondan önceki bu... haberler konusunda haklısınız. Orada 480 milyon rakamları da veriliyordu. Ama 480 Ortoluş. milyon. Evet. 1 evet. milyara, milyara, milyara. milyara ulaştı. Ya da, da belki memeliler mi? Yeni olabilir evet belki de memellerim ne söylenmedi, büyük hacı aldı kesin. Bir de o kadar muazzam bir orman kesimi gitmiş ki bunun tabi bir sonraki dönemde de şeyleri negatif etki yani dava terhale getiriyor. Evet ve devamı da geliyor zaten. Bir de son olarak da şeyi söyleyebiliriz yani Avustralya konusunda bu yağmurlar başladı ama bunun hiçbir şey sonuç vermeyeceğini ve Artarak devam edeceğini söyleyen haberler var. Daha bugünkü Guardian'da okuduk. Çok ciddi bir e, yıkımın içindeler. Yani bu, tahliyeler, ta, Avustralya tarihinde görülmüş en büyük insan tahliyeleri var. Hayvanları bir kenara bırakıyorlar zaten. Ve daha da kötüye gidecek deniyor. Bugünkü Guardian'da var. Ama işte bu yöneticilerin aymazlığının ve şeyinin artık cehalet mi desek, inat mı desek çünkü Avustralya Başbakanı da işte böyle hafif aldı. Çok uyarılar değil mi? Siz daha iyi evet, takip evet. ediyorsunuz. Bilim insanları, çevreciler uyardılar tam başından beri bu hikayede. Adam tatile mi ne gitmiş? Evet, Havai'de tatile Sonra gitti. Neyse işin ciddiyetini görünce gelmiş dönmüş ama çok geç. Yani Trump da başka türlü şimdi tabii ateşle oynuyor ama evet, Amerika'da bizim da. konusunda da aynı şey evet, o da evet. bizimkilerde işte laf olsun geri gelsin hiçbir şey yaptıkları yok bir tek bu şey ben çok olumlu buldum herhalde siz de öyle görüyorsunuz öyle bir toplumdan tepki geldi ki bu hani şey <gülüyor> takmayan santralleri tekrar evet. çilelerini uzatma filtre öyle bir tepki geldi ki mecbur oldular ama bilmiyorum göstermelik mi birkaç tanesini kapatmışlar falan. Evet şimdilik böyle gidiyor ama yani bütün rekorların kırıldığı ve facianın tamamen işinde olduğumuz apaçık ortada. Evet Peki, süreyi çok doldurduk hocam. Çok teşekkür ederiz Seyfettin. Evet iyi Görüşmek yıllar yine var. her şeye rağmen. Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat Açık, gazete. Açık gazete.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 Jack evet, Jack dinlediğimiz canlı kayıttan bir parça daha 85 yaşında kral Biraz parçalar çalıyoruz ondan. Hound Dog, eski bir Mike Lieber bestesi. Jerry Lieber, pardon, Max Stoller bestesi ve söz yazarı. Bu efsane bir ikilinin daha önce Big Mama Thornton gibi şeylerin blues ve rock roll şarkıcılarının da söylediği bir şarkıyı Elvis Presley biraz daha başka bir biçimde söylemiş durumda. Elvis'i anmaya devam ediyoruz açık radyoda. Bu arada da bir ilginç haber var. Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir yarışma açmış robot yarışması. Robot yarışması mı? Okçu yarış. Okçu ne ben de katılayım o zaman. Okçu robot. Robot yarışması varmış Selahattin Yani Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği robot yarışmasında toz koparan kategorisi yer almış. Toz koparan. Toz koparan kimin lakabıydı? Kimin lakabı bilmiyorum. Toz koparan diye bir sent var ve meşhur okçuluk yarışmalarının yapıldığı bir yer olsa gerek sen bir bak bakalım araştır çocukların şeyiymiş bu oklu oklu dizisiymiş galiba bilmiyorum yarışmanın mekanik yazılım mi? ve sensör teknolojisi kullanarak ortaya çıkaran robotlarla yapıldığı yani robotlar o ok katacakmış. çok heyecan verici bir şey bu ee, yani toz koparan Evet, 8-10 Nisan Aha. tarihlerinde bir çalışma varmış. Yay çekeni kemankeş çok iyi yer çeken ve o ok katana da toz koparan. İşte toz Deniz. koparan 2.3 üstte işte bir Selahattin Eyyubi romanı olarak da Tornvald bir kitabı vardı. Oradan geldi aklıma. Ha, bir de işte çok iyi yay çekene ve o ok katana da toz koparan deniyormuş. Selahattin Oradan çok iyi yay çeker. çeker. O... Bahçede. Mevlana robotu vardı. Orada da beraber çalışmıştık zaten Selahattinle. Sema mı yapıyordunuz? Sema yapıyorduk. Yap, yaptırdırdık Sema yaparken de ok atmakta fena bir fikir olmuyor. Ooo Ömer Bey de alalım ekibe isterseniz. Evet, böyle bir durum var. Onu da e, es geçmeyelim dedik. Tabii. Şimdi şu şeyden birazcık daha bahsetmek istiyorum. Sarah Lazar'ın These Times'da çıkan yazısından yani 2020'nin e, bu iklim değişikliğini durduracağımız 10 yıl olmalı, yeni bir savaşa başlatmak değil, bunu düşünemeyiz bile diye ilginç şeyler e, söylüyor. Çok e, belki çeviri imkanı bulursak bunu da e, sitemizde yer veririz olmazsa da zaman zaman da dönüp alıntılar da yapabiliriz. Önemli bir şey. Yani Irak Savaşı'na karşı protestoların yani 1900 şey 2003'teki işgal istila ve işgale karşı bütün dünyada milyonlarca rekor sayıda insanın sokağa çıktığını hatırlatıyor ve bu da e, küresel adalet hareketinin ciddi bir şekilde altyapısını e, güçlendirdi. Büyük bir mobilizasyonu seferverlik de diyor. Hem Amerika'da hem de uluslararası çapta e, bu savaş karşıtı tırnak içinde sol e, kesimin güçlendiği bir şeydi. Ve e, şimdi e, yani Amerikan militarizminin Sadece doğrudan şiddetiyle değil Harcadığı ve kullandığı silahlarla değil Aynı zamanda e, Muhtemel geleceğimizi engelleme konusundaki Tıkama konusundaki şeyleriyle de Çok ön plana geliyor diyor Lazar. Evet Yani mesela işte e, Küresel e, piyasaları e, sermayeye açıyor ve yeni kaynak çıkarımları yani bu istihraç dediğimiz bizim eskilerden hafriyat ekonomisine tırnak içinde yol veren bir şey var Amerikan ordusu en büyük 47. sırada geliyor biliyor musun ülke olsaydı Pentagon <gülüyor> dünyada 47. karbon emisyonunu yapan ülke olacaktı yani dünyada ilk Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorsun Pentagon evet. sadece sadece Pentagon'dan <gülüyor> NATO'nun daha da büyük. Evet ama bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Amerikan ordusundan bahsediyoruz. <gülüyor> hem tatbikatlarla ve diğer yaptıkları işlerle. Ee, şimdi e, dünya yani hem e, bu şeyleri petrol, doğalgaz ve kömür gibi şeyleri çıkartma endüstrisine desteği e, tam tersi olabilirdi. Yani dünya e, halklarının e, sömürülmesi ve yeryüzü kaynaklarının tüketilmesi yerine diyor. Yani Amerikan militarizminin Amerika Birleşik Devletleri militarizminin oynadığı rol aynı zamanda neoliberal denilen ideolojinin yani bir avuç seçkin <gülüyor> şirket sahibinin e, toplum falan diye bir şey yoktur diyen işte meşhur baroness Starcher'ın da söylediği evet. Reagan'la beraber <gülüyor> 80'lerde başlattıkları şeyi baya iklim krizine büyük bir destek verdiği de aşikar diyor. Yani özellikle şirketler insanların refahına ve bu iyi durumda mutluluğuna katkıda bulunmak yerine tam aksine yani işte Amerika Birleşik Devletleri sınırlarının dışında da Honduras'tan Filistin'e kadar Muazzam bir rol oynuyor Bu yıkıcı rolü oynuyor İklim içinde insanların refahının Aleyhine de diyor Ve ekonomi doğal kaynakları çıkarıyor Ve bu gezegeni Mahvediyor Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin Öncülüğündeki ırkçı Kapitalizm ve emperyalizm Aynı zamanda da Petrol zengini ülkelerde kaynak zengini, ülkelerde de savaşlara yol açan bir durumu işaret eden bir yazıya işaret ediyor. Bu da Cindy Wisner yazmış. Grassroots Global Justice Alliance diye yani tabandan yükselen küresel adalet ittifakının yöneticisi bir kadın Cindy Wisner in These Times'da yazmış ve Amerikan militarizmini, Amerika Birleşik Devletleri militarizminin dünyada iklim krizine ve hayat sistemlerine küresel olarak hayat sistemlerine en büyük tehditlerden birini meydana getirdiğini rakamlarla ortaya koyuyor yani onun için çok yani savaş karşıtı basit bir pasifizm olarak görülmemeli evet. demeye getiriyor ben benim yorumum bu ve yani e, herhangi bir e, Amerikan e, militarizmine karşı e, çıkan herhangi bir enerjide iklim adaletine hizmet edecektir diye de söyleyen aktivistler var. Ve yani gene in these times internet sitesinde çıkan bir yazıda Larakisvani de şunu yazmış. Bu anda iklim kriziyle e, askeri endüstriyel kompleks arasında bir kopukluk olmadığı gibi tam tersine militarizmle mücadele etmek, daha değişik bir dünya düzeni için uğraşmak, e, çevre adaletini ve iklim adaletini de ilerleten bir şeydir. İkisi arasında böylesine bir bağ vardır diyor. Yani bir savaşı durdurmak için uğraşmak sadece iklim değişikliği e, konusundan başka oradan insanı uzaklaştıran bir şey değil tam tersine özellikle eğer bu hareketler daha geniş bir e, destek e, kitlesine ulaşabiliyorlarsa çok daha etkili olabilir iklimle ilgili olarak diyor ve yazının son iki paragrafında da şöyle demiş Sarah Lazar in these times e, internet e, portalinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimindeki küresel kapitalizm ve militarizm elbette tek sorumlu iklim krizinin tek sorumlu tarafı değil ama e, anahtar bir kilit bir rol oynuyor diyor. Evet. Bunun işletilmesinde. Yani dolayısıyla Amerikan emperyalizmini ve iklimini sadece birbiriyle bağlamakla kalmayalım. Birini ötekiyle e, mücadele ederken ikisini birbirine bağlamamız lazım diyor. Yani her zaman kullanıldığı iktidarda olanların, seçkinlerin her zaman kullandıkları bu milliyetçilik faşist faşizan laflar ve savaş kışkırtıcılığı aynı zamanda solun bunlar iklim adaleti ve benzeri şeylerle mücadele edenlerle de, <gülüyor> de karşı kullanılıyor diyor. Yani Birinci Dünya Savaşı zaten sendikalaşmaya e, karşı da yönetilen bir şeydi. Kızıl e, tehlike diyor, diyorlardı ya, komünizm tehlikesi sivil haklar hareketini de e, karalamak için kullanılıyor. Yani <gülüyor> bu sonrada e, pazar akşamları e, İstanbul'dan gelen telefon programında ile ilgili olarak sık sık konuşulan şeyler, sendikacılığın nasıl batırıldığı filan e, her şey birbirine bağlı ve Sivil Haklar Hareketi'ni de yok etmek için kullanılan yani karalamak için kullanılan kızıl tehlike. Komünizm geliyor demişlerdi. 11 Eylül'den sonra da terör kanunları gene çevre aktivistlerinin aleyhine de kullanıldı diye ilginç bir paralellik çekiyor hepsine yazar ve Trump'ın şimdi bu vahşi militarizmi de dünyanın en önemli, zamanımızın en önemli ve tek önemli konusu, en acil konusu iklim felaketine yaklaşırken bütün bu Trump'la uğraşırken de daha da zorlaştırıyor diyor. Dolayısıyla da aynı fosil yakıt şirketlerinin bir iklim değişikliğini durdurmak için gelişen büyük bir kitle hareketinin karşısında olan en çok kim var kendisini korku tehdit altında hisseden fosil yakıt şirketleri Shell, Chevron, Exxon Mobil onlar da onun içinde sağ kanat savaşçı politikacıları destekliyorlar, fonluyorlar ve think tank işte bir takım kuruluşlar yaratıp onlara fon, daha da büyük bir askeri militarizm yapması için diyorlar yani onlar bu şirketler çok iyi biliyorlar Amerika Birleşik Devletleri İmparatorluğu ile kendi temel çizgilerinin <gülüyor> ne kadar bağlantılı olduğunu dolayısıyla da bunlara karşı çıkan genel anlamda sol hareketinde bunu çok iyi bilmesi gerekir ve Wissner gibi e, organizatörler içinde en önemli umudun kirletenlerin şu anda yaptıklarının kirletenlerin Onların da kendilerinin de bunu örnek alması gerektiğini çok iyi bilmeliler. Yani bu noktaları birbirine bağlaştırmak, bağdaştırmak diyor. Yani insanlar savaşı durdurmak için girişilecek seferberlikle iklim değişikliğini durdurmak için girişilen mücadeleyi ayırmamız gerektiğini ya birini ya birini seçmemiz gerektiğini söylüyorlar diyor Wissner için. Ee, böyle bu doğru değil demiş Wissner. Bu tamamen yanlış bir dikotomi, ikilem. Biz aslında insanın ve gezegenin <gülüyor> refahı, mutluluğu için uğraşıyoruz ve bu ikisi birdir diyorlar. Önemli bir e, yazı aslında. Evet efendim. Bu. Bir de şeyden bahsedeyim. George Monbiot son derece ilginç bir makale e, kaleme aldı. Bu, bir süreden beri Guardian gazetesindeki yazılarında hatta bununla ilgili olarak yalnız Guardian'da değil çeşitli yerlerde küçük filmler de çekiyor. Greta Thunberg'de de yaptığı bir film var. Ve bir mini mucizeden bahsediyor. Yani artık şeye de lüzum kalmadığını söylüyor. Ne? Veganlığa bile. Veganlığa mı? Kalmayacağını söylüyor. Çünkü laboratuvarlarda büyütülen yiyeceklerin yakında e, çift, çiftlikleri de tarım endüstrisini de e, yıkacağını ve gezegeni de bu şekilde kurtaracağını söylüyor. Çünkü bilim çok ilginç bilimsel araştırmalar yapan laboratuarlara gitmiş. Bizzat e, görmüş yani bir takım e, büyük ve küçük baş hayvancılık tavuklar şunlar bunlar ve buğday gibi tahıl yetiştiriciliği yerine Tamamen mikroplardan, bakterilerden ve sudan oluşturulan e, bir gelişmeden bahsediyor. İlk defa yeryüzünde ilk bunun tadına bakan laboratuvar çalışanlarının dışında insan ben oldum diyor. Ayak basan, aya, ayak basan insan gibi ilginç bir Sinire şey. Nereye temkinli olmakta fayda var? E, henüz satışa çıkmamış bu un. Bir un yapmış de Un, Helsinki'ye bu şey değil. Laboratuvarda yetiştirilen Hayır, et, değil. et değil. Etle hiç alakası yok bunun. Ha, yani suyu yiyeceğe dönüştürdüklerini gittim gördüm diyor. Helsinki'nin dışında bir Simia. laboratuvarda. Böyle bir ilk primordial diyor işte. İlk yani en temel başlangıçtaki bir çorba var ya. Evet. Bakteri çorbası oradan topraktan alınıp laboratuvarda çoğaltılmış mikroplar, bakteriler ve e, hidrojen sudan elde edilen hidrojeni de enerji kaynağı olarak kullanmışlar ve böyle bir çeşit çorba gibi bir şey oluyor. E, sıcak e, şeylerin üzerine silindirlerin üzerine de dökülmüş bir sarı, zengin sarı bir un geldi diyor önümüze. Henüz satışa çıkarılmamış ama bunun üzerinde çalışan Solar Foods diye güneş güneş yiyecekleri, gıdası diye adlandırılan bir şirkette çalışan bilim insanları, biz ben Apokalips Cow diye bir şey yapıyor. Cehennem ney? Kıyamet ineği. kıyamet ineği pardon evet, e, Apocalypse Now filmine gönderme yapan bir film çekiyor e, Monbio arkadaşlarıyla beraber hazırlıyor onu yaparken bu belgesiyle hazırlarken gittik orada baktım diyor ve bana da e, bu bir çeşit krep ya da gözleme gibi bir şey çıkartmışlar ben de ilk insan oldum diyor laboratuvarda çalışanların dışında böyle bir şey yiyecek olan işte bir laboratuvarda bir şey getirmişler Tava evet ve bu unu e, şey sütüyle yulaf sütüyle karıştırmışlar sabah ben, kahvaltı ben de küçük bir e, adım attım diyor e, yani a small step for mankind diyor yani, evet. küçük bir adım aya atan e, tadına baktım tadı tıpkı Krepti diyor. Gözlemeydi diyor. Şimdi onun çileklisini çikolatalısını vanilyalısını da yaparlar. Bunlar yakında hem bütün yiyecek şeylerinin depolarının yerini alabilir diyor. Yani çiğ halleriyle şu anda binlerce, binlerce tür yiyecek ürününde kullanılan şeylerin yerini alabilecek diyor. Bakteriler böyle modifiye edildiği zaman, dönüştürüldüğü zaman spesifik proteinler yani laboratuvarda üretilmiş olan süt, et, yumurta hepsinin içinde bulunan proteini yerini alabilecek bu bir tür devrimden bahsediyor ve lorik asit üretebileceklermiş bunun önemi ne biliyor musun? lorik asit dedikleri Palmiye yağ, bütün her şeyin içinde bulunan neredeyse yağ makyaj malzemelerinden yediniz çikolata marmitine kadar. Evet, aynen ee, onun yerini de alacak ve yani bir de şeyin yerini, bunun palmiye yağının yerini alabileceği gibi uzun zincirli omega 3 yağlı asitler yani balığın yerini de alabilecek şey üretiyorlarmış, karbonhidratlar yani protein ve yağlar buradan çıkarılabilecek her şeyde yani makarna unu da yapabiliyorsun ya da e, patates çipsi bile yapabilecek hale geliyormuşun yani Solar Food şirket tarafından yapılan ilk e, ticari fabrikasyon gelecek e, önüm, bu sene yani 20, 2021'de Hı hı. E, şeye girecek, devreye girecekmiş yani Solar Foods şirketinin e, işlediği hidrojen e, patikası diyor fotosentezden 10 kat daha etkiliymiş nasıl İlginçmiş. fotosentez doğanın en büyük mucizesi fotosentezden ama çok daha etkili çünkü diyor e, bir bitkinin gıda olarak ancak belli bölümlerini yiyebiliyorsun. Halbuki burada yapılan bakteri unu manştu denilen yani hepsini tamamını yiyebileceğin bir şey. Böylece verimliliği, etkinliği birkaç defa katlıyorsun ve hatta büyük kazanlarda verimli kazanlarda yapılacağı için şirketin hesabına göre 20 bin kat daha verimli olacağı belirtiliyormuş. Yani yeryüzünde herkes Gayet rahat beslenebilecek ve çok küçük bir bölümünü dünyanın kullanarak topraklarından kullanılmasını da sağlayacak. Yani, evde yapılabilirse ne kadar güzel olur. Evde yapılabilirse. Evde de yapılabilir bilmiyorum ama yani şirketin niyeti de şu diyor. Burada kullanılan bu süreçte kullanılan su da tarımda olandan çok çok daha az ihtiyaç olandan çok daha su. Böylece o da elektrolizle güneş enerjisiyle elektroliz kullanılırsa o zaman bunları bu yiyecekleri üretmenin en ideal yerleri nereleri? Çöller oluyor. Güneş panelleriyle beraber çöllerde. Yani bugün George ya göre biz şimdiye kadar 200 yıldan beri gerçekleştirilmiş en büyük ekonomik dönüşümün eşiğindeyiz diyor aşağı yukarı yani e, şu ana kadar hep şey tartışılıyordu diyor işte bitki temelli mi yoksa et temelli yiyecekler mi ama yeni teknolojiler bu tartışmayı da tamamen devre dışına çıkarabilir diyor yani ya kısa süre içinde çoğumuz yani yiyeceğimizin çoğu ne hayvanlardan ne bitkilerden tek hücreli hayattan gelecek diyor 12 bin yıldır insanlığı besledikten sonra bütün tarımlar yani sadece sebze ve meyveler üretimi dışında her şey farming değil firming yani fermentasyon yoluyla yani mikropların fermante edilmesiyle yani çok dakik bir presizyona dayalı bir fermentasyon olacak. Bu da mikroorganizmaların belli mikroorganizmaların çoğaltılarak belirli fabrikalarda ürünlerin elde edilmesi. Bazıları korkacaktır, ürkecektir biliyorum bu meseleden dolayı. Ama sanıyorum tam zamanda geldi. Çünkü iklim yıkımı zaten artık şeyden de bahsediyor. Bilim insanları iklim yıkımı yüzünden de diyor. İşte ekmek sepeti çoklu ekmek sepeti krizlerinden de bahsediliyor artık bilim insanları diyor. Bunların dipnotlarını da vermiş tabii George Monbiot. Ben onlara girmiyorum ama yani Konya Ovası'nın tahıl ambarı gibi birçok yerde de çöküşler başlayacak çünkü hem aynı anda gelen sıcak dalgaları ve başka etkilerden dolayı ve Birleşmiş Milletler ...2050'ye kadar mesela tarımda dünyada su kullanımının yirmi artması gerektiğini söylüyor ama zaten birçok yerde su olmadığını biliyoruz. Evet. Yani akiferler, yeraltı suları kayboluyor, nehirler artık akmaz oluyor, denize ulaşmaz oluyorlar ve buzullar da yani Asya nüfusunun dünyanın en kalabalık yerlerindeki insanların yarısını besleyemez hale geliyor, geri çekiliyor. Bundan sık sık bahsettik Tibet platosundaki işte Himalayalardaki filan. Ve kaçınılmaz küresel ısıtma e, sera gazı zaten çıkmakta olan karbondioksit ve diğerleri yani e, yağışsız mevsimi kritik bölgelerde artık iyice e, yağmursuz hale getirecek ve Dust Bowl denilen işte kuraklık alanlarına dönüştürecek diyor. Dolayısıyla e, dünya, dünyada şu andaki yiyecek üretimi dünyayı, yaşayan dünyayı paralıyor. Balıkçılık ve tarımın en büyük şey yok oluş sebeplerinden biri. Biyo çeşitliliğin ve yaban hayatının da çeşitliliğini engelleyen bir şey. Özellikle çiftçilik Iklim krizine çok büyük bir temel teşkil ediyor. Deniz kirlenmeleri, işte plastik meseleleri ve ağırlıklı bir hava kirlenmesinin de temeli. Yani dünyanın pek çok büyük yerinde kompleks, karmaşık yaban ekosistemleri basitleştirilmiş insan yiyecek zincirleri yerini almış oluyor. Onların endüstriyel Balıkçılığa hiç girmeyim demiş. Evet. Yani o bir ekolojik çöküntüyü bütün dünyada denizleri mahveden bir hale geldi. Şu anda artık yemek yemek bir çeşit mayın tarlasında gezmek gibi bir şey manevi olarak ve her şey ağzımıza koyduğumuz her şey e, biftekten avokadolara e, şeyden e, peynirden çikolataya kadar ya da bademden tortilla e, ya kadar somondan pinat batıra kadar tereyağına kadar her şey artık dayanılmaz bir çevre etkisi yaratıyor diyor. Ama tam umut biterken yeni teknolojiler böyle bir şey, ben farm free food terminolojisi olarak yani tarım dışı yiyecek beslenme diyor ve inanılmaz imkanlar bıraktı hem gezegeni hem de insanları korumak için ortaya çıkarttı diyor kurtaracak ve bize çok büyük hem toprakta hem de denizde doğaya dönüş için büyük bir imkan tanıyor diyor. biliyorsun rewilding denen sistem üzerinde uzun boylu çalışmaları ve kitapları var Britanya'da da işçi partisine de rapor yazan ekipten biriydi bu konularda. Hem hayvanların sömürülmesine hem ormansızlaştırmaya hem pestisitlerin kullanımını hem gübrelerin ve trollerin denizlerde ve uzun misina, kilometrelerce uzanan misinalarla bütün büyük balıkların yok olmasına falan yol açacak ve bazılarının altıncı büyük yok oluş benimse büyük yok ediş dediği şeyi de önleyecek bir şey diyor yani ucuz ve bol yiyecek herkes için ama bunun içinde çok önemli bir şey lazım diyor yani böyle de bir araştırma yapılmış Rethink X diye bir şirketten bir düşünce kuruluşundan 15 sene içinde 10 kat ucuzlayacağı da Hayvan proteininden 2035'e kadar çıkarıyor. Bu böyle sonuçlar çıkıyor. Yani sonuç olarak bütün bu hayvancılık endüstrisinin çöküşüyle sonuçlanacak. Bunlar da tabi direnecekler diyor. O yüzden de yani hükümetler akıl almaz bir şey. Doları bilmiyorum ama 560 milyar sterlin sübvansiyon yapıyorlarmış yıllık ve hepsi de yıkıcı işte ormansızlaştırmaya yol açan, kirlenmeye ve yaban hayatının ölümüne yol açan şeyler. Ve yaşayan dünyayı korumak için ayrılan para, sübvansiyon ne kadarmış biliyor musunuz? Yüzde biriymiş ayrılanın. Yani yüz, akıl almaz bir miktarda. Yani sonuç olarak Nature dergisinde çıkan bir makaleye de dayanıyor. Ee, üretilen yiyeceğin kilosu başına aşırı e, extensive farming dedikleri daha da büyük seragazlarına yol açıyormuş aslında hani otlaklarda otlasın diyorlar ya free range dedikleri o serbest da, gezen tavuk gibi. serbest gezen inek tavuk filan gibi onlar daha da feci sonuç veriyor diye sonuç olarak bunu bu büyük bir devrim olabilir ama bir tek şartı var diyor büyük bir tehlike var diyor o da bu patent temel teknolojilerin patentini bir avuç şirkete bırakmak feci olabilir diyor. O zaman zaten tarımcılarla işbirliği yapar. Bütün dünyanın hesabını sorarlar. Çok ciddi regulasyonlar getirilmesi şarttır diyor ve teknoloji bizi kurtaracak diye kolumuzu kavuşturup beklememeliyiz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde her şeyi kaybedebiliriz diyor. Madagaskar yağmur ormanlarından batı Papuada. Ve Brezilya'da Çünkü Sığır soya ya da palmiye ya Yetiştirmek için yapılan Yerlerde bütün ormanlarımızı Kaybedebiliriz Halbuki bitki temelli Bir diyetle Çok az etkisi olabilecek yani Avokado ya da Mevsim dışı as, şey, Kuş konmaz yemekten vazgeçerek Biz yeterli Bütün bu olağanüstü türleri Ve yerleri koruyabiliriz yeni teknolojilerle birlikte ama asla bu sistemin bir avuç şirketin elinde olmasına izin vermemeliyiz diyor. Yakında dünyayı yok etmeden hep beslemeyi başarabiliriz diye ilginç çok tartışılacak bir makaleyi de dilim döndüğünce aktarmaya, özetlemeye çalıştım. Heyecan verici olanaklardan bahsediliyor. Evet. Evet bu şekilde de biter artık başka bir şey kalmadı galiba çalabilir miyiz bir Elvis Presley parçasıyla daha bitirelim 85 yaşında kralın onun çok tanınmış hüzünlü parçalarından birisi Heartbreak Hotel dinleyeceğiz yani kırık kalp oteliinden bahsedecek şarkısıyla da Elvis Presley'in 85. yaşını da almış olalım, kutlamış olalım. Kendisi uzun zaman önce göçmüş olsa da önemli bir müzisyen. Pek hala bitiriyoruz bugün ekibimizde e, bendeniz Ömer canton Cantoğlu ve Selahattin Çolak'tan oluşan bir ekip vardı. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Well, Oh, though it's always crowded, you still can find some room For broken-hearted lovers to cry there in the blue be so, be so lonely, baby, be so lonely Oh, they're so lonely, they'll make it die Now the bellhop's tears keep flowing And the desk clerk's dressing black Well, they've been so lonely, so they'll live I can't think of so. Think of so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Just take a walk down on the street too. Heartbreak hotel, where we'll we'll we'll you will be, you'll be so lonely, baby. Well, you'll be, we'll be lonely. You'll we'll be so lonely, you could die. so lonely they could be but they're so lonely they'll be so lonely they could die